bağlandığın ipi kırma huzurda boynumu vurma görür ki rötgendir bu diye biz de fiyatlarımızda bunu söylemiştik bir kimse inşat vazifesiyle olduğu halda anı elli sünnete sünneti, sünneti Rasulullah aleyhi ve e muvafık değilse Rasulullah'ın sünnetine onu hali muvafık değilse Zinhar, bin har bin bin har ondan uzak olup, firar eline ve sakin olduğu şehirden dahi şehirden daki ticaretiyle başka bir şehre, bu uzatını satıp, onun ülkenininden ıı, kaçmak lazım. Öyle inşaat memurunun, yendiği inşaat memurun da Rasulullah'a davanda bana zıp halı, bu olmaz. Bunun şehrinde de oturmak olmaz. Oradan hicret edelim, rica ederim diyor efendim. nurur zamanla, zaman nurur ettiği, yani seneler geç geçince kalbinde ittila ida olup da itikana halel gele. Onun itikadı günler gel ve bozulur. Onun şehrinde oturursa, zaman nurur edeyi de itikattan çıkar. Görüyor musun? Ne tehlikeli <gülüyor> İhtikadına halel gele. Böyle olan kimseye iktidat kıtlıyen caiz değildir. Her ne kadar zahirde istitraç kabilinden harika da zahir olsa bile. İstitraç cehennemde aşağı derecesi gelmenin için keramet ne verirse kendine. Ama başka bir şeye yaramaz seriâsız olduğu için cehennemden daha aşağı. Cehennemin geri yerine gider. Firavun'u arka Atını uzayıp gelişe giderken de un ayağı uzadığına döner. Bazı insanlar var, havada bağdaş kurar, uçar. Havada yürür, suyun üstünde yürür. Bahan gelişesine. Şeriatta bir noktası varsa hemen anadını kesmek lazım onun diyor. Kutluş da uçuyor. Kurbağada suyun üstünde yürüyor. Hevada Ne var bununla da ...yapılmasında tahçib ettim efendim, gözüme böğüdü, efendi çok büyük insarmış. Bunları iyice dinleyin de şeriatın mehek vurmayınca onun altın olup... olduğunu kabul etmeyin. İlla oraya vurduğunuz mu Kur'an'a, hadise giriyorsunuz. Ve şeriat terazisiyle bir tartın böyle insanı, baktın ki ibadette taatta illeri teşkil ediyor, kendi sığır gibi yatıyor. <gülüyor> Hep yedim, namaz, <gülüyor> tarz onların manasından geçimimi temin edeyim sevdasına düşmüş. Böyle neleri gördük, biz nelerin şahidiyiz. Onun için kardeşim, aman akılımı başımıza alalım. Evet. öyle olan kimseye iktidakat diyeceğiz. Her ne kadar zahirde istitraç kabilinden harika gösterse de. Bu gibiler öyle bir sarık-ı künhan, bir hırsız ki sürmesini, imanını çalacak. Gözün sürmesini çalacak kadar öyle e, yol kesiş ki künhancına saklı bir eşkıyadır şeytanın dudağıdır ki onlarla sohbetten atlanmak ziyade firariyle. Aman ha böyle var söz yolda düştük. Konuştuk, görüştük. Ee, cihanda bilirim ben biberi tarihi. Ee, Adana'da bilirim biberi tarihi. O, Kayseri'de bilirim dokuz Osmanlar. Onlar bütün mudin tarihsatlar. Ee, asker ikene, asker ikene, Dört yoldakilerin içine karıştım. hallerini iyice bir anlayın. İhvanıma deviri gibi söyleyeyim diye kendilerden zannettim. Biz ona bizi devat ettik. Devat ettiler. Yanıma Osman Ağa'yı aldım. Hacı Azir Hüca'nın akrabası bir Osman babaydı. Osman Ağa var. Onu, ona gittik. Demiş onu ürtmenin için tılısımını bozmanın için bir rahat namazı geçirdirseniz önüzden ilerek. Gelirler, huuuum huuuum. mi yeşil alak görünüyor ağızlarında. İstitraç kabiliğinden her şeyleri var. Ama biz bir suz daha düşmüş sürdüken de var Oturduk böyle bir yer. Yemekler onun beş tane düzülmüş. Akşama tam e, keref saat kala yeme, sufaya kurur verirler. Buyurun buyurun derler. Namaz dolduruz, otururuz. İmam asanasına namazı geçirmeyeceğimişim. O da, da Osman'la şık daima sohbet ediyor. 60 yaşında var, kıraş yüzü birbirine geçmiş... simsiyah bir mobil. Ama düşmüşsün arasına, onu hiç göstermemelerle... ...onlar, ben görüşüm görüşeyim onunla demiş. Ben onu bozabilirsem ayağını bozarız. Ama ne bileyim, benim bir Kayseri'ye yeter bilgisi. <gülüyor> hepsinin derdimiş o sohbette diyor kedinin göğrünü kırdın mı Allah'ın Beytullah'ını kırmış gibi büyük günaha varak edersin diyor bir kediyi incitmeye olmaz hepisi öyle der sene bir yıl kara saatte yiyerimsin boşlar cins köpekler kara saatte cins köpek kara Arşamba yasıyı kusuya da getirmiş. <gülüyor> Osman dedi mi? Buyur dedi. Siz yiyebilme gündüz namazımızı söyle. Evet şöyle Allah'a bekleyin. Durduk namaza. Böyle diyor namussuzları diyor, tecrübe etmeden getiriniz diyor. Bir namazı terk etmeyen yani herif diyor. Fidir bizim tarikattan olacağımış diyor. Herif sizi atla ya yahut. Sesler duyuluyor. Niye onunla niye çırtmadın bilmemaz. Baba çırttı yoksa kalktı, asker alamaz. Babasını alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Namazı kıldık. Teş bir teşe fazla dua ettik. Diye geldik, supaya oturdum. Ben onun ayağını güne bozmamışım. Şahrandı, hep sokrandığını duyduk ama ben o sözleri niye kabul etmedim? Babamızdan yedi yaşındayken namaza başlamış, namazını devam ettiren babamın yeri pihani falan hep orada görüyor gibi oldu. Namaz geçecek konuşun. Değil diyelim diye gibi ettiler. Hemen mı? yani Yusuf Aleyhisselam, Zeyha gelince babası açıkta Yahu Aleyhisselam görünmüş, şöyle gözünü de şey bakmış, Zeyha'ya elinden bir araya gelirken, Barnağını ısırınca hemen kaçmış yani, oradan kalkılar, takım, takım, takım, takım. Onun gibi bir hal oldu bize, kıldık namazımızı kamla. Şahatühan efendi. Yedi yaşında namaza meftun olmuş, aşık olmuş bir adamı bozmanı için... ...namazdan daha tatlı bir lezzet vereceğin de... Ondan sonra gördün mü yavrum namazdan daha tatlı bu sohbetlerini diyeceğim de ondan sonra teklif edeceğim. Alışmış alışmış bir adam bir de dur dedim, o duramaz artık dedim. Yani ileride bir ümit daha bir edip ki şu yakayı kurtaralım diye. O Ahmet Efendi nevi ben namaz geçirdiğimde ağlaya alay öldüm. Şimdi kılmak istiyor mu hiç diyor. O diyor namaz kılanlar niye benmez? diyor. Şeriatçılar diyor. Cennet isteyenler biz cemalı var diyor. yolunda her şeye başvurmuşlar. Yani böyle hens'e kurtuldu ellerinden kestik. Ananaba biz mağazadan indik mi bütün millet üstümüze <gülüyor> hücum etmeyi ister. İmam efendi var orada imam diller. O bizi muhafaza verir iki yıkıvanla. Yo Oğ baştan ayağa terin içinde bir kimseyi kabul etmemdir. Öyle muhabbetleri çok. Bu efendinin bir Nuri isminde, Nuri efendi isminde bir o da bir memur, bir beyi tayetine geçmiş. Üç gün git sonra hanımı getireceğim. Hanım gelecek. Efendim benim hanım beyka biz mi Sofu ıı, takma bir kızı katmayan gelmez demiş. Yani onun imkanı yok. Getirdik, bir getirdim, bir mum yapmışlar diye şöyle. Eli var, kafası var, ayağı var, insan suratında bir mum. Bak bana Sen eğer hanımını yarın yatıdan sonra getirme. Yani dedi, onun baş, şaharet parmağına sokunca mum parmağa bak diyor, parmağına sokmuş o zaman. Ta karşıda, diyor, oturuyor. Ecinliden, hudden tutmuşlar. İçine giydin mi çıkmaya imkanın yok kara. Yani mu olarak da, diyor, gittin, Allah korusun. Ondan sonra diyor, bak diyor, işte seni temsilen bu mumu yaptık. Kıçağı diyor, mumu orasından koydu diyor. Bıçak geldi benim boğazım, hırt lağına geldi, yeşilya dedi. Giz giz geldi, diyor, diyor, usul, usul. Şöyle sütüktüm bir keferim, anlıyor mu? Diyor. Yarın getirdin getirdin. Kadının gönülü yetmiş, yarın götürmüş. Zikrederken böyle, hasretten Allah'ı zikrediyorlarmış. Temmuz'da diyor, şu an söğündürsünler diyor. Kimin ailesi kim kapıştığını bilemiyor. <gülüyor> benim ailemin de kim ne bilemiyor. ''Oğlum'' diyor, ha, ''Ayrıl yav, kuzma, ıhınam!'' Ağlıyor, geliyor. Neler gördüm ben yani, bunun gibi böyle? Bir efendi geldi diyor, bana atmışsın gelen, ''Hocam git de bir gör'' diyor, ''Ben bir şeyh buldum'' diyor. Bildiğin gibi, köbe Evvel hocası varıyor. ''Aileni de getir, aileni de hesap verelim.'' Aşağıya geldi diyor. ''Ailem girince'' diyor. Ailemi bir ocakla... Ettim. Tahtanın diyor şöyle yargından bakıyordum, diyor. Ocaklağı, diyor... <gülüyor>. Dönüyor, diyor. Ailemi, diyor, koy yere götür ve ailem bayreyle düştü, diyor. Namusuna, hareket etmeden yetiştirdim, diyor. Diverdi ve bu dokuz Osmanlar'da bu. Yettin mi, yettin yani, Allah korusun. Efendimiz onların için bu şehirde oturma... Yururlu zamanla başına iktilalar gelecek diyor, bizim şeriatımız şu alt bina üstüne tarikat, tarikat, marifet yapılır. Şeriattan bir şeyi çatlattı mı koydu gitti, Allah korusun, sohbetimizi şu kitabımız burada alsın. Şeriatımız bu geçiyor. Bu neydi Bağdadi Topya nazarında iktidaya yaşayan ve olan kimse, Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebine tam uygun olarak. Yani Ehl-i Sünnet ve bir şey olmaz. Bira bizim ilmimiz kitap ve sünnet ilerle ilahe ile mukayyettir. Sadiqîn ve sâbiqînin tarıkları kitap ve sünnet ile mukayyettir ki, Sofiye-i Hatikî'yi anlardır. Peygamberi Allah Ali Ali Ali sallallamanın varisleri dahi anlardır ki ek ve ahlak, dert falda ana iktidar bir itibai ilemişlerdir. Herinden, herinden, her Peygamberimize iktidar etmişlerdir. Edeb-i yiyi ve sune ve suneni musata belli sallallahu aleyhi ve sellem kimseye arif diye hayal etme. Hayalından geçmesin ki Rasulullah'ın sünnetine açıktan muhalif. Bu arifinden bizzat değil, hayalından da geçirme. İşte bizim terazımız Allah'ımızın Kur'an'ı, Rasulullah'ımızın hadisi olacak ya bu sünnete muafak olmayınca hayalından da geçmesin. Vanın Muarif, <gülüyor> hırf, Allah'ın muanın Allah adetine aldanma. Zahiri, muarif-i tevhidi, tevhidiyesine aldanma. Zira Yahud ve Nasara, Yahud ve Nasara, Cevkiyya gibi batıl tırkalar dahi havarik ve adet-i tevhid diye vardır ki, bu hususta hak olan cemaatla iştirakları vardı diye temzih edilmiştir. Yani Yahudi ve Nasr-Haniye'nin de var. La iddâ illallah de Muhammedun Senin tevhidin ehli sünnet vel cemaatın tevhidi. Rasulullah'ın ve onun içinden giden sahabenin İmam-ı Azam'ı imam edindim. kitab Allah'tan ve Hadis-i Şerif'ten anlayıp çıkardığı meselelerle amel ve ihtiyar ettim demek sana lazım. <gülüyor> Tefsir-i kebislerine sürdür ki umar umarım İbn-i Hattab Hazretler bir nasraniye <gülüyor> hıfz akva. Zekası çok gai, pek zekalı. La habbe ahsan yaz çok güzel. Çok güzel yazı yazar. Bir nafsanı var efendim demişler ve e'la sahibidir. Ama nafsuz katib-i tıradili derler. Bu nafsuzsa katibiniz olsun. Hani zimmi yani vergi ne veriyor memleketten karışır. Zararı yok ya onlar derler. Hazreti onlar razıallahu anh İmkina edip buyurlar ki, İmkina etti. Mü'minden gayri bir tane, Yani, Sıpkı has eylemem, Mü'minden gayri dostum yok benim. Ben bir nasraniye Çatip edemem. Dedi. Nasraniye bir tane itihaz mi? Caiz olmadığına binaen Ben bu ayeti, Gelil biliyorum dedi. La tettehivu ribaneten Min zûnikum haberler ne hayat cille, ben biliyorum şurada bu alar mış? Musa ile Eş'ari'den de mervidir ki, kadraf bu Ömer. Eş'ari benim bir nasrani katilim vardır dedi Diyor da bana Dedi ki, katenek Allah, Allah seni katil. Sen dini hanikiye, sen e, yani Müslüman değil misin yoksa? O da sahabeye diyor. Hazreti Ömer, sen ne olur mu böyle diyor. Bu kavli Kerim'i istimaa elemedin mi ki? Hak Teala buyurur. لَا تَتَّحِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَا اَوْلِيَا Duyulur Allah Kur'an-ı Kerim'inde, ben de ki Hazreti Ömer'e dedim ki, Han'ın zihininde kitabı vardır. Allah biliyor. Kitabı var, İncil'i var, geçin diyor. Hazreti Omar, e, Hazreti Omar radıyallahu daha dedi ki Allahu u Teala'nın ihanet eylediğiyle ikram ileme Allah ona ihanet etmiş, sen ikram eyleme. ile eylediğini izaz eyleme. Allah onu zelil etmiş, onu izaz eyleme. Ve ibad eylediğini takrib eyleme, o gün vaittirmiş, dinden uzaktırmış, sen onu kalim etme kendine. Yine Hazreti Omer, Raniyallahu anh. Ben dahi ki istikdam eylediğim, emim tamam değildi dedim. Yine buyurdular ki, o Nafsani pevz olursa ne mesle hareket edersin ya Ebu, Ebu, Ebu, Ebu Musa el-Eş'ari. O günse hangi mezara girersin onu? Ben onlara işte şeyler var, oraya götürürüm. Diyor ki olur mu şeyler ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun ya Bak o zamanlar bunlar olmuş. <gülüyor> ne vesile hareket edersin? An'ın tevzülden evvel amel edip e, gayrisiyle andan müstani olduğu diye tembiye buyurdular seni. Ondan müstani ol, gani ol, bunlara yaklaşma. Hazreti İbrahim Halil Rahman aleyh ve vesselam on kadar uluv şani, Şecere-i Enbiya olması hakta alanın düşmanlarından kibirli iğneme vasıtasıyledir ki bana o da hala uyruzikat kana, lakin isretun hasanetun fi İbrahim'e göndedi ne ma. Nah. Bu ruhu Yani Şecere-i Enbiya ne kadar peygamber geldiyse İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinde yat o kendine gelen haber yukarıdan geldi. Kendine geldiğinde, İshak Aleyhisselam'dan çok peygamber geldiler. O Yahu Aleyhisselam'dan, Yusuf Aleyhisselam'dan, İshak çok çok çok geldi oradan. İsmail Aleyhisselam'dan durdu, gelmedi. Meğerime hepsini terazının bir kuyusuna koysa, ağır gelecek Muhammed Aleyhisselam'da ondan geliyormuş. Onun zürriyetinden de Peygamberimiz doğdu. İsmail Aleyhisselam'ın İshak'ı. Buna Şecere-i Enbiya diyorlar. Enbiyanın ağacı, meyvası, onlar oldular. Onun oldu yani, Halil bin dedi, Şecere-i Enbiya etti, Hak düşmanlarından teberri etti. Düşmanlarından ayrıldı, Babara, babası Aceri'ni, gel kolun başına, dedi. Ateş attılar, yine kabul etmedi. Ondan bu büyük şeref kendine geldi. Bu işlemlerden ayrıldığımı büyük şereflisin. Yok bunu idare edelim aralar canım. Eğer bile iyi verersem idare edelim. Ne böyle oldu mu öldürdük işi yani. Allah ayet-i maali şerifi. Ey müminler, sizin için iktidaya lazım olan İbrahim Aleyhisselam'ın maiyetinde bulunan, dini İbrahim'le müteddin olan ehli imanın hatlata hamideleridir. Çünkü Allah'ın efkali, sağlığa muvafıktır. Onların peyilleri rızaya muvaffıktır. Buna Resul'in ephalını da rızaya muvaffak olması ancak İbrahim Aleyhisselam'ın ephalına mutabık olmasıyla olacaktır. O merem düşmanlardan kendi cinsinden ayrıldı. Yani kendi cinsinin gayrından ayrıldı. Kendisi işte bu sohbeti, İbloslar. Daha bunun gayrısını bir teki sok, burada huzur gibi oldu Allah'tır. Orası onlardan ayrıldığından, siz de onun gibi olun, iyi mi? Onun gibi keberri edin. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta buldular ki, fakirin nazarında Hak Celle ve Ala'nın rızasını tahsilde. Fakirin diyor, Efendimiz de fakirdir, fakirimizdir. Tabi, hani, ibadetten hiçbir şeyi yok demek istiyor. Ne şu, dünya bir fakir değil, fakirimiz. Fakirin nazarında diyor i̇mam Rabbani Rahbani Mücettili Elbisani, Ahmad-ı Fahret'in sirhindi asadları. O bütün Evliyanın içerisinde ayağı çekili ata benzerdi diyor. Anla akıtmalı, bütün Evliyanın içerisinde o Rabbani Burakbani Mücettili Elbisani. <gülüyor> Çok büyük zat! Şey. O diyor ki fakirin nazarında diyor, Hak rızasını taktığı Allah rızası bulmaya çalışmıyor mu kardeşler? Hep ona çalışıyor, bulabilirsek, bahtiyar. <gülüyor> bu tedariye muadil hiç bir amel yoktur. Ne kadar nice anının kadar seyrediyorum, ediyorum, gündüz açımada oruç tutuyor, onu fikrediyorum, fikrediyorum bu düşmanlardan ayrılmaya muadil hiçbir amel yoktur diyor. Allah rızasına kavuşturacak bu diyor. ...senah kimselerden ayrılmak. <gülüyor> Dövün böyle gitti. Sohbet yoktur. Gerektir ki Haşmane Teala rızası için... ...kafirle ve kafirle adavet tatu olar. Kafirlere adavet etmek, münafıklara Adalet etmek... ...lâhta, fâgiyye, lâhtu uz ...bu anlara ibadet edinler bizzat, Teala'nın düşmanlarıdır. Hunud-u dardır. Cehenneme girecektir. Bu ameli, şiryanın cezasıdır. Yoksun, eğer ikab ve itabdaki olursa, ekbale racildir. Annesinin huludu nar, bu seyiyyelerin cezası o oldu. Belki mağfiret, Meşriyet Hak Teala'ya merbuttur. Allah'ımız afiresinizi bilmem yoksa diyor, bunların yanına yakin ki cehenneme dağil oldu. Allah bizi bunlardan seçtiğine, elhamdülillah, evvelen ve ahiren. Evvelinde de, ahirinde de Allah'a hamd ediyorum ki bizi bunlardan seçti. Düz sözlerimle, emmara ve miraz-ı kalbiye. Şurayı bir adı okuduk, böyle darini çıkaramadık. Şura yine nişan ayarına kaldı ya, emniyet olursak bunu da okuyalım. Salli ve sellem, mübarek, alâ iştâb, yûni, cemîl, ve l فالحمد لله رب العالمين رضا لله تعالى الثاقب. الحمد الحمد لله رب العالمين. Peygamberi Zişen Efendimiz'in ruhuna, eline, ashabına, bütün Peygamberi Anisam, Evliya-i Azam Efendimiz'den Hacı Es'adi Erbil'e Kudüs'e, Aziz Efendimiz'e bütün Peygamberi Anisam Efendimiz'in annemiz, babamız, akrabayı, talikatımız, bütün müminin, mümin, ruhunu, ruhuna ihtiyar edilir. Rabbimiz vasıl etti ya Rabbi. sen toprağa, neler yatır. Hor bakma sen toprağa, Toprakta neler yatır, Kani bunca evliya, Yüz bin peygamber yatır, Kani bunca evliya, Yüz bin peygamber yatır, Cennette buğdayı yem, Kasvet gömleyin giren hem dünyaya meyleden Adem peyvan beriyatur arkasıyla kum çeken Gözyaşıyla ile yoluran kabeye temel kuran Halil peyvan beriyatur. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden Belalara sabreden, eyyub peygamber yatur Balık karnından yatan, deryaları seyreden Kabak kökün yaslanan Yonush teyvan beriatur, koyudan ihan olan kul diyu ben satılan, Mısır sultan olan Yusuf teyvan beriatur, Yusuf'un yavuk olan kurt ile davik kılan Ağlayıp göğsüz kalan Yakup peygamber yatır. Asasın ejder kılan Bahre uğruk yol eden Firavun'u helak eden Musa peygamber yatır. Ol Allah'ın Habibi Dertlilerin Tabibi Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin Tabibi enbiyaların serveri, Resul Muhammed Yatur enbiyaların serveri, Resul Muhammed Yatur Hayber kalasın yıkan, kafiri oda yakan Şahiller gibi bakan, Ali gibi er yatır. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri. Fatmana oğulları, Hasan Hüseyin yatır. İğnesi suya atan, balıklara getirten. Hacın tahtın terkeden eden İbrahim Ethem Yatur. Gündüzler kaim olan, geceler kaim olan. Ariflerin sultanı Bayezid ve Samyatur. Hakikatın herleri geçti bundan her biri. Konya'da ol Mevlana, üdavendigar yatur. Çoktur hakkın kolları fikreyle seni bunları. Hak erenlerin görsen ne sultanları yatur. Hak erenlerin görsen nice sultanlar yatur. Yunus sen de ölürsün, kara yere girersin, toprak altında günahkar kollar yatur. Allahın mesalıyla seydin Ah Muhammed.